Yeraltı Hafıza. Noir Replica Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar. Ben Canset Karavin. Bu akşam e, yanımızda Altay Öktem var. Merhabalar Altay Öktem. Nasılsınız? Merhaba Canset. Teşekkürler. E, şey, e, Biliyorsunuz zaten program öncesinde de konuştuk. E, fanzinlerle ilgili bir proje olduğundan haberdar Altay Bey zaten. Ve e, elinizdeki fanzinleri projeye bırakmak istediğiniz için e, iletişim kurmuştuk ilk başta. Evet. evet. E, radyo programı için de görüşmeye başladık daha sonra tabii. Ee, biraz bahseder misiniz fanzinlerle ilgili bağlantılarınızdan e, nereden çıktı birdenbire fanzinlerle ilgilenmeliyim diye bir düşüncem doğdu? Ee, evet şimdi e, fanzinlerle ilgili benim tabii çok eski yıllar yani 90'lı yıllara e, rastlıyor. E, ilk başta o ilgi sadece meraktan başladı. Hı -hı. Yani edebiyat dergilerinin tabii bir edebiyatta bağlantım olduğu için çok doğal olarak Hı -hı. takip ediyordum ama... Edebiyat dergilerin arasında çok farklı e, tarzda yayınlanan bazı yayınların da olduğunu keşfetmekle birlikte 90'lı yıllarda hem e, ilgi alanlarımı kapsayan edebiyat, çizgi roman, e, özellikle müzik, metal müzik gibi tarzlardaki fanzinleri incelemeye e, mümkün olduğunca bu, buldukça almaya başladım. Hı hı. Ondan sonra baktım ki ciddi bir arşiv oluşmaya başladı elimde ve daha sonra 90'ların sonuna doğruydu sanıyorum. Kimsenin özellikle bu edebiyat dünyasındaki insanların fanzinleri çok bilmediğini Çok haberdar olmadığını Aha. fark ettim Bununla ilgili bir şimdiki gibi bir hafıza çalışması belki hı hı. ileriye yönelik yapılabilir diye düşünüp Böyle kısa birkaç yazı yazdım fanzinlerle ilgili edebiyat dergilerinde Çok ilgi çekti o yazılar Yani çünkü fanzinin ne olduğunu insanlar o yazılarla çoğu kişi fark etmeye başladı bunun üzerine Fanzinleri inceleyen Şeytan Aletleri Hı, adlı evet. kitabı genişletip e, yaptım. E, tabii kitap çalışmasına girince Fanzin Arşivim de çok genişledi. Çünkü e, bu noktada artık daha çok e, adını e, bildiğim ama elimde olmayan Fanzinlere ulaşmak için Araştırmak bir çaba harcadım. Araştırmalar ki, başladı. Genişledi. Tabii evet e, o anlamda bu sefer fanzinlerle ilgilenen e, kişilerden de onların arşivlerinden hı hı. yararlanma özellikle Güven Erkin Erkal gibi e, Küçük İskender gibi farklı alanlarda fanzinleri e olan müzisyenlerden özellikle rock müzisyenlerinden kendi fanzin yapanlar ya da fanzin biriktirenler vardı. Onların arşivleri de bana açıldı. 90'larda sanıyorum şeydi değil mi? Rak müzikle ilgili özellikle fanzinler. Ya lanet müthiş. benim anımsadığım e, mesela. Tabii, yani Lanet o, başlı bir, bir başına efsane, zaten. efsane. efsane. E, fakat irili ufaklı yani Lanet Metal Monster gibi çok hı hı hı. E, Baba fanzinler olmasına rağmen bir de İrili Ufaklı. O kadar çok fanzin yayınlanmıştı ki 90'lı yıllar zaten Altın ça gibi fanzinin evet. Türkiye'de. Ee, onun üzerine e, tabii bu çalışmalar şeytan aletleriyle de bitmedi. Çünkü bir fanzin sergisi açtım Kargart'ta. E, 2002'ydi sanıyorum. E, o yıl sergiyle birlikte bir 101 fanzin e, diye ser, serginin... E, ...kitabı da oluştu. Evet, aha, evet. Ee, derken Şehrin Kötü Çocukları adlı bir fanzin şiir antolesi yayınladım. E sonra e, fanzinlerle ilgili artık... E, ...bence yeterince çalışma yapmıştım. Elimde de çok ciddi bir arşiv oluşmuştu. Tabii ondan sonraki yıllarda fanzinleri takip etmeye devam ettim. Sonra da e, şeyin sıkıntısını çekmeye başladım bu son dönemlerde. Yani benim evimde ciddi bir fanzin arşiv vardı ama... Hı -hı evimin bir kenarında duruyor. duruyor. Ben bir çalışma yaparsam oradan görülüyor. Tamamen bana bağlı bir dışarıya kapalı bir arşiv konumundaydı. Orada bir şey arayışına girdim. Hani bunu bir artık halka, meraklılara, fazindere evet incelemek isteyenlere hı. açmak, değerlensin diye işte o noktada da yolumuz kesişti sizinle. <gülüyor> Peki şey soracağım, 90'larda dediğiniz gibi hani altın çağıydı artık fanzinin o dönem ama sizin yaptığınız çalışmalar 2000'lerin ilk yarısına kadar gidiyor diyelim hani 2005'lere kadar fanzinlerle ilgili çalışmalar sürüyor değil mi evet, fiilen? Evet. Zaten oradan sonra bir o trendte bir düşme söz konusu sanırım. <Gülüyor> Benim gözlemlediğim o yönde. Evet. Yani şimdi arşivi yaparken de baktığımız 90'lı yıllar içinde hakikaten fanzin kavramını oturtan ve hakikaten fanzin olan yayınlar söz konusu hı hı. Hatta çok uçta ve çok e, nasıl ifade edelim egzantrik diyeceğim fikirlerle hı hı. ortaya çıkanlar da var <gülüyor> Kesinlikle ve, ve muhteşem işler var ortada Fakat e, 2000'lerden sonra bu yavaş yavaş düşmeye başlayan bir trend Ve artık fanzin fanzin olma niteliğini yitirmeye başlıyor belki de 2005'lerden sonra evet. e, Bu günümüzde de zaten en büyük problemlerden birisi bu ...o dönemde düşme trendine de girdi zaten değil e, mi? Fanzin aslında işlemini tamamladı, tamamladı da diyebiliriz. Çünkü şimdi günümüzdeki konsept çok farklı. Çoğu kişi bunları internete bağlıyor. Yani Hı -hı. bir e, nedeni internet. internetin yayılmasıyla birlikte... E, ...Fanzinler önce ezinlere bıraktığı yerini. Hı -hı. E, ondan sonra blokların oluşmasıyla... ...aslında Fanzin'in işlevini görülen e, bloklar oluşmaya o, başladı. De. Ve e, Fanzin'in mantığı artık e, internet üzerinden yürümeye başladı. Bu tabii önemli bir e, neden e, Fanzin'lerin yok olmasında veya günümüzde eski işlemini taşımamasında. Ama e, daha önemli bir neden bence e, Fanzin'in aslında e, yapısı tamamen alt kültürlerle ilgili. Yani evet. alt kültürlerin bir iletişim aracıdır Fanzin. E, 2000'li yılların başından itibaren alt kültürler... E, kalmamaya başladı Daha doğrusu sistematik biçimde alt kültürler Yok edilmeye başlandı hı hı hı. Alt kültürlerin yaşama alanı kalmayınca Onların iletişim alanlarına da gittikçe e, ihtiyaç kalmamaya Başladı aslında Ki Mesela 90'lı yıllarda bu fanzinlere Rahatlıkla ulaşılabilecek bazı mekanlar Fiziksel mekanlar söz konusu değil mi? Yani Şehirin içinde yani. yaşayan yerler söz konusu Elbette Şimdi, Bu e, kültür yaşıyor oralarda hı hı. zaten e, zaten bunlar hepsi birbirinle ilişkili yani fanzinler oluşuyor e, konserler veriliyor e, birlikte toplanıldan mekanlar var e, çeşitli pasajlarda işte Atlas pasajı gibi Akmar pasajı At gibi Hı -hı. E, oralarda fanzinlerin satıldığı ya da bu alt kültürlerin e, iletişimleştiği bir araya geldiği evet e, mekanlar var e, Demolar üretiliyor, afişler üretiliyor, konser afişleri başlı başına bir e, zaten fotokopiyle üretilen e, evet. çok önemli e, bence sanatsal değer açısından da çok farklı çok değerli, bir evet. e, şey e, işlev taşıyor. Bunlar da tabii kaybolmaya Kayboldu, başlandı. Yani daha doğrusu sistematik olarak kaybedildi bunlar hmm. e, bilinçli bir şeyle. Çünkü e, o globalizmin de getirdiği bir süreç aslında hani insanları kültürleri birbirine... Benzetme sürecinin içinde tek, alt kültürleri yok etmeye Doğru evet. yaklaştırmak belki de Kesinlikle. Ha, ya Hala hazırda yok mu alt kültür var tamam kabul fakat <gülüyor> e, o kadar artık e, uçta fraksiyonlar halinde ki Yani çoğunluğun arasında hiç önemsenmeyecek bir azınlık halinde ve onlara da yer Kesinlikle. vermeye pek gerek kalmıyor galiba Hani bu ortalamaya çekme durumu söz konusu ya Evet ee, bu, bu bu alanda evet yani globalizm biraz belki de etkili olan. Kesinlikle o tabi belli yani e, 80'lerden itibaren özellikle çok ciddi biçimde bu tekdipleştirme e, politikaları Hı -hı. kültürel anlamda sürerken tabii ki bu alt kültürlere de yaşama e, alanı kalmaması planlanmıştı. Bu planlı biçimde gidince fanzinlerin yok olması bence e, internetin de etkisi olmasına rağmen asıl e, etki bundan kaynaklanıyor. Artık o kültürleri alt kültürleri tamamen budayarak yok etme sistematik Aslında biçimde oluştu. İnternet internet oldukça geniş bir kitleye ulaşma şansı tanıyor fanzinlere. Gerçi hani belki de böyle bir kitleye ulaşma derdi yok bu insanların. Bunu da hı hı. söylemekte fayda var ama hani şöyle de düşünülebilir. Hangi şehirde hatta hangi e, şehrin hangi bölgesinde çık çıkıyorsa o fanzin ya da çıkartıyorsa o kişiler belki de kendi aralarında dağıtarak devam ediyorlardı. Ama internet üstünde bir yayın söz konusu olduğunda dünyanın bir ucundan herhangi birisi bu yayına ulaşabiliyor sonuç itibariyle. Ve e, hani fanzin işlevsel olsa zaten bu fanatiklik anlamını kapsasa belki de bir fikrin yayılması için çok... E, Uygun bir ortam yaratmış oluyor internet birdenbire. E, bu punk akımında yaşanan durum gibi o yıllarda 70'lerin başında 70'ler içinde falan evet. dünyada aslında çok ciddi bir fırsat tanıyor internet. E, tabii yayılmak, iletişim kurmak anlamında internet e, fırsat tanıyor. Fakat yayılıp e, yaymaya çalıştığınız düşünce ya da e, ortak paydanız olan... Düşüncelerin kaybolmasıyla birlikte onun Hı. bir anlamı işlevi kalmamaya çalışıyor. O düşünceler de farkındaysanız şey artık tek tipleşmiş durumda. Yani evet, işte şey e diyecektim mesela şimdi çıkan fanzinler sizin dikkatinizi çekmiştir muhakkak. E genellikle şey gençlerin e daha ziyade yazdıkları çizdikleri şiirleri öyküleri filan bir araya getirip topladıkları. E fotokopi dergi evet, <gülüyor> diyebiliriz. Yani, yani e legal dergilerde yayınlayamayanlar ya da... E, parası olup da matbaaya gidip e, o süreçleri yaşayıp legal Hı -hı. bir dergi e, basamayacak konumda olanlar bunu daha pratik biçimde fotokopiyle basıyor ve e, fotokopiyle üretilen dergi de zaten e, normal piyasadaki dergileri taklit ederek dergicikler yapıyorlar. haline dönüşüyor Evet. De. yani fotokopi dergiler oluşuyor fanzin bambaşka bir şey aslında yani fanzin'in ruhu çok farklı hı hı. E, öncelikle o ruh kalmadı Tabii, o ruh kalmayınca da yani o alt kültürlerin e, beslendiği bir ruhtu o ...o ruh kalmayınca dergilerde... E, ...biçim olarak fanzine benzeyen... ...fotokopiyle üretilmiş ama... ...fanzin olmayan e, dergicikler... ...hanlı i̇şte işte. Demin bahsettiğimiz bu tek tipleşmekten kaynaklanıyor... ...anladığım o ki... ...çünkü hı hı. o globalizm o kadar etkili bir araç... ...etkili ki artık... ...araçlarıyla insanlar üzerinde... ...bir yaşam tarzı değil... ...artık insanlar için birçok şey... ...zaten hani... ...sizi yer altına çeken o... Yaşam tarzınızın ortalamanın yaşam tarzıyla örtüşmemesi belki de fikirlerinizin doğal olarak buna bununla beraber evet, olarak. Evet kesinlikle. Böyle bir, bir insan ya da böyle bir güruh kalmadığı için ortada herhangi bir konunun fanatiği olacak niteliklere sahip insan sayısı da zaten Yettikçe yaşam azalıyor. tarzı <gülüyor> aynılaştığı için azalıyor. Peki bugün böyle bir umut yok mu sizce hani? Hakikaten fanzin niteliği taşıyan bir şeylerin ortaya çıkma ihtimali var mı? Ben mesela bunu şey diye görüyorum çünkü. 80 kuşağının sanki e, buğdanmasının bir neticesi olarak yaşıyoruz sanki bu arayı gibi geliyor bana. Çünkü 90'larda hakikaten fanzinler var. Ve o insanlar e, 80 darbesiyle yetişen kuşak değil dikkat ederseniz. Hani kuşakları düşünerek konuşursak, kuşaklar üstünden konuşursak. Darbe öncesinde... E, e, Yetişmiş kuşaklar onlar. Şimdi ama tam darbe sonrası doğumu söz konusu olan bir kuşak geçiyor ve bu kuşak içinde böyle bir durum söz konusu adeta. Şimdi aslında tek e, ileriye yönelik bir umut olacaksa sanıyorum o kuşaktan e, olacak gibi geliyor çünkü 80 darbesinden sonra uygulanan depolitizasyon e, sistematik olarak uygulanan bu depolitizasyon sonucu hepimiz e, etkilendik ve e, 80'lerde çok küçük yaşlarda olan kişiler bile o süreçle e, yaşadılar. Şimdi çok genç kuşakta aslında şey var. E, tamamen bir kopuş var. O depolitizasyonu da bilmiyorlar. O süreci de yaşamamışlar. Şimdi yeniden sıfırdan başlayan bir Depolitize şeyler var. Depolitize edilmelerine gerek kalmadı. Gerek de kalmadı. zaten. Yani. Ama o apolitik e, yapının üzerine şimdi çok farklı e, kültürel donanımlara doğru giden. Ama hmm. tabii merkezi e, sanatın, edebiyatın da merkezi e, yaptırımlarının dışında. E, hayata bakan ve öyle e, bir çizgiyi izleyen bir kuşakta var. Çok genç nesilin içinde henüz belki. Henüz çok gençler ama henüz var Henüz çok genç bir kuşakta. Onlar da çok farklı. Tabii 90'lı yıllardaki fanzinler gibi olmayabilir. E, fakat belki elektronik ortamda he, olacak. Niçim evet yani. tamamen değişecek çok ama. Çok daha farklı şeyler olabilir ama orada sanki yeni e, alt kültürlerini, yeni yaşam alanlarını da ...o kuşak e, yaratabilir gibi geliyor ileride. Hepimiz belki yaşayıp göreceğiz. Çünkü yaratılması gerekiyor. Yani bu e, insanın doğasına da ayıkları bir şey. Şimdi hepimiz çok ciddi oranda teklifleştik... ...ve her evet. şeyimiz e, birbirine aynı modeli ve... E, ...onun dışında hiçbir yaşam alanı, e, bırakmadılar. Ama o yaşam alanlarını insan e, hani söke söke yaratacak Kırmak e, bir şekilde. Gerekiyor bir, Kırmak bir, tık, gerekiyor. bir tıkanma yani. söz konusu. Bu edebiyatta da söz konusu... Başka sanat dallarında da söz konusu hatta hayatın kendisinde artık söz konusu olmaya Tabii, başladı. Tabii sırf edebiyat ya da sanat olarak da bakılmayabilir. Yani hayatın tamamında aslında e, e, tamamen bir e, tek tipleşme e, ve dünyanın her tarafında böyle yani... Hı hı. ...sırf Türkiye değil hangi yere gitsek herkes aynı şeyleri giyiyor, aynı şeyleri yiyor, aynı şeyleri içiyor yani... Her şey standartlaştı ama bu elinde sonunda kırılmak zorunda bir şekilde. Hiç ummadığımız yerlerden gelebilir bu kırma hareketleri. Yani bu sistemin getirdiği bu verileri de bir şekilde yıkmak gerekiyor ki. Ben onlarda işte bu en genç kuşağı belki bugün böyle 13, 14, 15 yaşlarında, 16 yaşlarında olan çok apolitik ama onlar politize olmaya da hazır bir. Evet. Yapılanmaları bir e, zeminleri de var e, Zaten olursa bu olacak Olmazsa hiç umut kalmıyor Evet evet ya Bir, bir de şunu sor, sormak istiyorum Sizin e, bir edebiyatçı olarak da Bu konuda fikriniz olabileceğini düşünüyorum Çünkü e, hani konuştuk ya Bu bu arkadaşlar Fanzin adı altında aslında küçük dergicikler Çıkartmış oluyorlar belki bilerek Belki bilmeyerek Hı -hı. <gülüyor> Özür dilerim buna Sebep olan şey aslında Edebiyat dergilerinin ülkede temel olarak birbirine benzer hale dönüşmesi diyebilir miyiz? Yani aslında nasıl diyelim çok fazla merkezi olmaları ve her fraksiyona yer vermeye çalışan ama kendisine ait bir ülküsü olmayan, kendisine ait bir yol, yolu olmayan ve herkese bulaşmaya çalışan diye tabir edeyim her meyveden bir parça koyarak ortaya böyle bir güzel bir yanar döner meyve tabağı yapar gibi edebiyat dergisi çıkartma çabası genelin diyebilir miyiz mesela? Çünkü takip edecekleri bir yol ve o, o yol üzerinde takip edebilecekleri isimler arıyor o gençler belki de. Fakat hangi dergiye giderlerse gitsinler benzer isimlerle karşılaşabiliyorlar ve burada bir nasıl diyelim bir bilir kişi tahkimi olduğu İhtimaliyle yüzleşiyorlar zaten Evet benzer isimler ve benzer anlayışlar <gülüyor> Çünkü Farklı anlayışlara çok fazla yaşam da Tanınmıyor zaten e, Ya hep aynı yere geliyoruz Bu e, işte sonuçta o Küreselleşmenin getirdiği bir e, Sonuç e, Her şeyin birbirine benzemesi Artı e, kontenjanlarla Hareket etmemiz. Hmm. E, yani şimdi dergilerde de e, Belli kontenjanlar var Özellikle merkezi dergiler merkezde yer alıp her yere hitap ettikleri için. Onlar olması gereken şeyler aslında. Evet. Bir yandan. Ama diğer dergilerin de onlara benzemeye çalışma çabası çok enteresan. Çünkü var olabilmek için önlerindeki hedef o ve ona benzemeye çalışıyorlar. Burada aslında gençlerin çıkartacağı bazı dergilerde çok atak, çok isyan dozu yüksek farklı tarzlar gelişebilmesi gerekiyor ama... Maalesef e, biçim olarak da e, içerik olarak da hep aynı merkezi dergileri e, örnek alarak baz alarak e, hareket ortam ediliyor. Çok uygun buna. Fakat ortaya böyle bir şey çıkmıyor bir türlü. Hı -hı. Yani burada e, enteresan bir durum var. Belki de bunun yapılabilmesine önayak olması gereken isimler var diye düşünüyorum ben. Onun için size özellikle soruyorum, soruyor çünkü Kara Kalem macerasını evet. gidiyorum ve hani. Hı -hı. Bilmiyorum tabi bu şimdi burada ulu orta söylenecek bir şey değil belki ama <gülüyor> Yok e, yani Karakalem e, dergisi zaten hani bu e, amaçla yayın hayatına Hı -hı. atılmıştı ve e, umduğumuzun da üzerinde bir ilgiyle karşılandı Hı -hı. ve e, orada bir platform oluştu genç Hı -hı. özellikle e, Genç olan ve e, merkezin dışında Duran kendini o şekilde tanımlayan ya da O şekilde kaynaklardan beslenen Hı. Sanatın her alanındaki insanlar için Bir şeydi bir zemin oluşturmuştu ee, Tekrar e, Bu tarz dergilerin gündeme gelmesi Gerekiyor tabi yani e, Biraz ben tabi şeyden karakalem çok yordu Yorduğu için de biraz ha, böyle geri ha, durmaya evet. Çalıştım ama e, Alttan alta bir şey de var e, Ya o talep hala Gündemde e, okur talebi olarak da Gündemde o yüzden e, Belki Önümüzdeki dönemlerde tekrar o tip bir dergi çalışmalarına girme ihtimalim var ama... ...sadece benimle de olacak bir iş değil. Yani bunları tabii, tabii. desteklemek ha. ve bu tarz artık bilinen dergilerin dışında farklı dergiler... ...bunlar dergilerken aynı zamanda internette kullanılarak belki tabii, farklı tabii. siteler oluşturulabilir. Çünkü insanlar ciddi anlamda sıkılmaya başladı. Yani şu andaki dergiler edebiyata eğilim duyan özellikle gençler açısından hiçbir şey çok fazla bir şey ifade etmez Zaten geldiler. sayıları oldukça yani. az o bilinen bir gerçek evet, O yüzden çok farklı çıkışlar ve çok farklı kanalları kullanarak edebiyatın, sanatın bir sürü alanında çok farklı daha belki yer altından, daha Hı -hı. fantastik alanlardan bu Dediğim gibi merkezin e, dışında yer alan her al alandan beslenerek Hı -hı. çok farklı dergiler, oluşumlar yaratılması gerekiyor ki e, sonuçta olacak olan da bunlar. Yani e, bunlar olursa zaten e, edebiyatta bir sıçrama gösterecek gibi geliyor bana. Yoksa evet, şu anda yani zaten şu... ciddi bir hantallık <gülüyor> var evet, üzerinde. Şu, şu yapıdan bir şey olmayacakmış gibi bir görüntü var aslında. Evet, yani herkes onun, onun farkında. Evet. <gülüyor> evet yani mesela geçen programlarda Ser Yayıncılık'tan Bilge Hanım buradaydı onunla konuşurken aynı şeyi sordum ona hani edebiyat dergilerindeki eleştiri yazılarının nasıl diyelim yetkinliğini soruşturuyordu kendi zihninde ve bir, bir yandan da dedim ki madem öyle hani bu fanzinleri takip ediyor musunuz? Çünkü bu fanzinler artık birer edebiyat dergiciğine dönüşmüş durumda zaten. Bunlardan takip ettikleriniz var mı? Yani elimize geçerse bakıyoruz filan dedi. Haklı olarak belki de onlara ulaşmak da zor çünkü. Zor derken bir kısmı kitap evlerinde filan da satılıyorlar artık. Yani doğrudan doğruya birer dergiye dönüşmeye başlıyorlar evet, filan. Evet. Ama onlar da takip etmiyorlar. Yani süreçte bir kopma var zaten. Ve kiminle konuşsak programda nereye doğru gidiyor, ne düşünüyorsunuz? Kendi profesyonelitelerine ilişkin sorular yönelterek... Soruyoruz Ve hiçbirisi e, iyiye gittiği kanaatinde değiller ama e, bunun Nereye nasıl... gittiğini de kimse tam kimse bilmiyor, bilmiyor ve, ve çözümü de kimse tam bilmiyor Evet ve bir evet. çözümleri de yok Siz bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz mesela? Hepimize derman olacak bir çözüm Yani benim de çözümüm yok diyeceğim ama şöyle bir şey e, çözüm, değil. E, çözüm şu, çözüm e, yılmamak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor Doğru bildiğimiz işleri ee, yapmaya devam etmek gerekiyor bence. Ee, çözüm oradan çıkacak en azından. Ben onu bir hani net bir çözüm söyleyemesem de çözümün e, çıkabileceği yer e, belli. Nasıl bir süreç izlememiz gerektiği belli. O anlamda ben e, özellikle gençler açısından düşündüğümde gençlerin bir e, kendilerini ifade ...etmek için de bir platform alan oluşana kadar ya da o alanları bulana kadar tabii bir bocalama yaşamaları doğal. O anlamda onlara zemin hazırlamak, o yüzden de bu tip dergiler, yayınlar, internet üzerinde olsun... ...basılı yayınlar olsun ya da bu tarz kitapları mesela benim elimde çok ciddi dosyalar oluşuyor zaman içerisinde... Gerek şiir gerek roman gerek Hı -hı. öykü bir, bir, gerekse tamamen farklı tarzlarda. Ama bunların öyle bir şey ki bu merkezde yer alan e, yayın evlerine sunmak e, onlarda kabul ettirmek yayınlamak çok zor. Çünkü evet. e, algılarının dışında Hı -hı. oluşan bir metinler. Hı -hı. E, şimdi algıları e, takip eden onları e, ilgilenen çok e, geniş bir okur kitlesi de var gençler arasında. Var aslında arasında. Evet. Ee, o yüzden bize düşen hani biz bir eski kuşak olarak belki e, biraz tecrübelerimizi de kullanarak e, bu tarz yayın evleri, bu tarz kurumlar, bu tarz dergiler açıp e, ama tabii e, bunları kurarken de kendi iktidarımızı yaratmak gibi değil. Hı -hı. Çünkü yapılan Hı -hı. O, o merkezi dergilerin o, hatasını tekrar etmeden iktidar kurmak olarak değil e, bir tür... E, bir e, sosyal görev gibi bunları yapıp o alanı onlara teslim etmek e, hepimizi kurtaracak bir şey bence. Çünkü hı hı. mesela özellikle şiirde çok belirgindir o hep e, yıllardır tartışıla gelir. E, aslında şiir okunmuyor. Tıkandı evet. ve ben e, defalarca e, edebiyat dergilerinde de benzer soruşturmalara cevaplar verdim yazdım. Hı hı. E, hep e, şunu söyledim hani şiir neden okunmuyor Neden okunsun bir Kendiniz cevabınızı verin ya da her şairin şunu sormasam beni neden okusunlar? Evet. Yani ben okunmayı hak ediyor muyum? Özellikle günümüz e, gençlerini düşündüğümüzde günümüzün koşullarını ben orayı bu değişen koşulları yakalayabildim mi? Bugün yaşayan insanlara bir şey hitap edebiliyor muyum Hı -hı. ya da onların duyarlılığına bir şey katabiliyor muyum? Katanlar okunuyor yani şiir Hı -hı. okunmuyor diye bir şey yok şiir okunuyor da tabii ki, tabii ki. Ee, ama bazı şairler okunmuyor. E onların da demek ki e, oturdukları bir e, denk geldikleri okur kitlesiyle bir zemin yok. Ya da kendi okur kitlelerini kaybetmeye başladılar. E, başka şeyleri okuyan gençleri e, de e, hitap edebilecek bir alan kalmadı. Hı hı. Ha, o zaman bunların sorgulanması gerekiyor. İşte başka tarzda artık e, dergiler, yayınlar... Bunlar için fanzinler mesela önemli bir kaynaktı. Yani hı hı. hala biz o 90'lı yıllardaki fanzinleri, 80'lerin hatta 90'larda o ciddi bir artış olan fanzinleri takip ederek onların getirdiği bir takım yenilikleri sürdürebilseydik bugün dergicilik de başka bir yere gelebilirdi i̇şte bu, ama kaybetmiş de değiliz. Işte bu, bugün de yapabiliriz evet bence. Işte bu, bugün belki de yapılabilecek olan şey o bilgiye sahip olan bir kuşak olarak... Hı hı. ...bunu yeni kuşağa aktarma çabası içinde olmak olabilir belki de ancak yapılabilecek evet, olan. Evet yani bunun içinde belki de ilk başlamamız yer işte bu hafıza ee, hı hı. ya ağırlık vermek. E, o günün e, fanzinlerini, o günün düşünce yapısını... E, Onları bugünle, aktarabilmemiz evet, gerekiyor aktarabilmek ki. aktarabilmek ve bu... Haberdar e, olabilsinler bundan. ...kaynağımızın olduğunu göstermek çünkü... Bir de e, biliyorsunuz hani Türkiye'de şey yok, her alanda öyledir. Hafızasızlık e, bir e, ciddi sorundur. Evet. E, çünkü üze, üst üste koyarak, arşivleyerek ya da kaynakları oluşturarak değil, hep yok ederek gittiğimiz için o anlamda aslında biraz şanslıyız da. Yani e, 70'li yıllardan başlayıp, 70'ler, 80'ler, 90'larda işte çok çoğaldı. 2000'li yıllarda devam eden, belki 30-40 yılı e, kapsayacak bir... bir... E, fanzinlerin ciddi bir arşivi var elimizde. Hı hı. Yani bu e, bundan sonraki kuşaklar içinde çok zengin bir malzeme. Onu e, iyi saklayıp koruyup e, ulaştırmamız ihtiyacı olan insanlara gerekiyor bence. İşte bu bağlamda ben teşekkür ederim o halde. <gülüyor> Yeraltı Alpsaya arşivinizi açtığınız için. Ayrıca programa gelip konuk oldunuz ve bizimle paylaştığınız Rica için. Rica ederim. De, benim, <gülüyor> benim için de büyük bir zevk. Ee, çok teşekkürler Altayök'ten yeniden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor.